İkinci mebhas. Şu mebhas, bana daimi hizmet edenlerin, ahlakımda gördükleri acib ihtilaftan gelen hayretlerine karşı, hem iki talebemin benim hakkımda haddimden fazla hüsn-ü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki, Kur'an-ı Hakîm'in ait bazı kemalat o hakayka dellallık eden vasıtalara veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü, Mezkhazın kutsiyeti çok birhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit dellal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o mezkazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim. Şöyle ki, bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela, büyük bir memurun, memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki, vakar iktiza ediyor. Makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Mesela, her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti, makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki, ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse, tekebbür olur. Ve keza Demek bir insanın, vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi, o vazifeye hakiki layıksa ve tam müstehid ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müstehid değilse, mesela bir nefer, bir müşir makamında oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi, adi küçük hasletleri makamın iktiza ettiği ali, yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. İşte bu çare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak hem de pek çok uzaktırlar. Birincisi Kur'an-ı Hakimin Hazini ailesinin dellallı cihetindeki muvakkat sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O dellallığın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki o ahlak benim değil. Ben sahip değilim belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Bende bu neviden ne görseniz benim değil. Onunla bana bakmayınız. O makamındır. İkinci şahsiyet ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiyeye müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek fakr ve acizini anlamak tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek noktalarından geliyor ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade betbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni methesenâ etse beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Üçüncüsü hakiki şahsiyetim. Yani eski saydım bozması bir şahsiyetim var ki o da eski sayitten irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen riyaya, hubb-u caha bir arzu bulunuyor. Hem asil bir hanedandan olmadığımdan, hisset derecesinde bir iktisad ile düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Ey kardeşler! Sizi bütün bütün kaçırmamak için, bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstayit ve makam sahibi olmadığım için, şu şahsiyetim, Delallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktır. Hem daha da hakra kabiliyet şart niist. Kaydesince Cenab-ı Hak merhamet kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki en edna bir nefer gibi bu şahsiyetimi en ala bir makam müşiriyet hükmünde olan hizmet esrarı Kur'an'ıda istihdam ediyor. Yüzbinler şükür olsun. Nefis cümleden süfli vazife cümleden ala elhamdülillahi hada min fadli rabbi 3. mefaz bismillahirrahmanirrahim ya eyyuhen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum shu'uban ve yani li ta'arufu munasabatil hayati el-ictima'iyye fe la yani sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım. Ta birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayatı, içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki yek diğerinize karşı inkar ile yabani bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir. Şu mebhas yedi meseledir. Birinci mesele şu ayet-i kerimenin ifade ettiği hakikatı aleye, hayatı içtimaiyeye ait olduğu için hayatı içtimaiyeden çekilmek isteyen yeni sait lisaniyle değil, belki İslam'ın hayatı içtimaiyesiyle münasebetdar olan eski sait lisaniyle Kur'an-azimü'sşana bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum. İkinci mesele, şu ayet-i kerimenin işaret ettiği Teâruf ve teâvün düsturunun beyanı için deriz ki, nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takımlara kadar tefrik edilir, ta ki her neferin muhtelif ve müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin, ta o ordunun efratları, düstur-u altında hakiki bir vazife-i umumiyye görsün, ve hayatı ictimaiyeleri adanın hücumundan masun kalsın yoksa tefrik ve inkısam bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin bir tabur bir tabura karşı muhasemet etsin bir fırka bir fırkanın aksini hareket etsin değildir aynen öyle de heyet-i İslamiye büyük bir ordudur kabail ve tavayife inkısam edilmiş fakat binbir birbirler adedince Ciheti vahtetleri var, halikları bir, rezakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, bir, bir bir bir binler kadar bir bir. İşte bu kadar bir birler uhuveti, muhabbeti ve vahteti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tabayife inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi tearuf içindir, teabun içindir tenakür için değil tahassum için değildir. Üçüncü mesele fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar ta ki parçalayıp onları yutsunlar. Hem fikri milliyette bir zevk-i nefsani var. Gafletkârane bir lezzet var. Şiametli bir kuvvet var. Onun için şu zamanda Hayatı iihtiiye ile meşgul olanlara, Fikri milliyeti bırakınız denilmez. Fakat fikri milliyet iki kısımdır. Bir kısmı menfiidir, şeametlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adavetle devam eder, müteyakkız kız davranır, şu ise muhasemet ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki hadisi şerifte ferman etmiş. الإسلامية جبت العصبية الجاهلية فالكرآن ده فرمانة مش إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم.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 Menfi milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Hem bizde İbtidai Hürriyette Babil Kalası'nın harabiyeti zamanında tebelbülü akvam tabir edilen teşâub akvam ve o teşâub sebebiyle dağılmaları gibi menfi milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler, namında sebebi tefrikayı kulüp muhtelif milletçiler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri menfi milliyetin zararını gösterdi. Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen anasır ve kabail-i İslamiye içinde fikrimilliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki etmek öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Adeta bir sineğin ısırmaması için, müthiş yılanlara arka çevirip, sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle, büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın, doymak bilmez hırslarını pençelerini açtıkları bir zamanda, onlara ehemmiyet vermeyip, belki manen onlara yardım edip, menfi unsuriyet fikriyle, şark vilayetlerindeki vatandaşlara veya cenub tarafındaki dindaşlara adavet besleyip,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 bütün bu vatandaşların hayatı dünyeviye ve hayatı uhreviyesine bir nevi adavettir. Hamiyet namına hayatı itimayeye hizmet edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek, hamiyet değil hamakattır. Dördüncü mesele: Müspet Milliyet, hayatı istimayenin ihtiyacı dahilisinden ileri geliyor. Teaünne, tesanüde sebeptir, menfaatli bir kuvvet temin eder, Uhuvvet-i İslamiyeyi daha ziyade teyit edecek bir vasıta olur. Şu müsbet fikri milliyet İslamiyete hadim olmalı, kal'a olmalı, zırhı olmalı, yerine geçmemeli. Çünkü İslamiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var. Alemi bekâda ve alemi berzahta o uhuvvet baki kalıyor. Onun için uhuvvet-i ne kadar da kavi olsa onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek aynı kal'anın taşlarını kal'anın içindeki elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nev'inden ahmakane bir cinayettir. İşte ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları! Altı yüz sene değil, belki Abbasiler zamanından beri bin senedir Kur'an-ı Hakîm'in bayraktarı olarak, bütün cihana karşı meydan okuyup, Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kal'a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehacumatı def ettiniz. Ta yettillahu bi qaumin yuhibbuhum ve yuhibbunehu izilletin alel mu'minin a'izzetin alel kafirin yucahiduna fi sabilillah ayetine güzel bir masadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve Frank meşrep münafıkların desiselerine uyup şu ayetin evvelindeki hitaba masadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız.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 hem Müslim ve hem de gayrimüslim var. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslamiyetle imtizaç etmiş. Ondan kabili tefrik değil. Tefrik etsen mahvısın. Bütün senin mazideki mefahirin İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme. 5. mesele. Asya'da uyanan akvam fikri milliyete sarılıp aynen Avrupa'yı her cihetle taklit ederek hatta çok mukaddesatları o yolda feda ederek hareket ediyorlar. Halbuki her milletin kameti kıymeti başka bir elbise ister. Bir cins kumaş bile olsa tarzı ayrı ayrı olmak lazım gelir. Bir kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez. Bir ihtiyar hocaya tango bir kadın libası giydirilmediği gibi. Körü körüne taklit dahi çok defa maskaralık olur. Çünkü evvela Avrupa bir dükkan, bir kışla ise, Asya bir mezra'a, bir cami hükmündedir. Bir dükkancı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile mescid vaziyeti bir olmaz. Hem ekser enbiyanın Asya'da zuhuru,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 Başta Wilson, Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıb olmaları şahittir ki, Avrupa dinine sahiptir, belki bir cihette mutaassıbtır. Salisen, İslamiyet'i Hristiyan dinine kıyas etmek, kıyası mağrfarıktır. O kıyas yanlıştır. Çünkü Avrupa dinine mutaassıb olduğu zaman, medeni değildi. Taassubu terk etti, medenileşti. Hem din, Onların içinde 300 sene muharebe-i dahiliyeyi intac etmiş. Müstebit zalimlerin elinde avamı, fukarayı ve ehli fikri ezmeye vasıta olduğundan onların umumunda muvakkaten dine karşı bir küsmek hasıl olmuştu. İslamiyette ise tarihler şahittir ki bir defadan başka dahili muharebeye sebebiyet vermemiş. Hem ne vakit ehli İslam dine ciddi sahip olmuşlarsa o zamana nispeten yüksek terakki etmişler. Buna şahit Avrupa'nın en büyük üstadı, en düllü devleti İslamiyesidir. Hem ne vakit Cemaati İslamiye din'e karşı lakayt vaziyeti almışlar, perişan vaziyete düşerek tedenni etmişler. Hem İslamiyet, vucubu zekat ve hurmet riba gibi binler şefkatperverane mesail ile fukarayı ve avamı himaye ettiği, fela yakilun, fela yetefkerun, fela yetedebberun gibi ile aklı ve ilmi istişat ve ikaz ettiği ve ehli ilmi himaye ettiği cihetle daima İslamiyet fukaraların ve ehli ilmin kalası ve melceği olmuştur. Onun için İslamiyete karşı küsmeye hiçbir sebep yoktur. İslamiyetin Hristiyanlık vesaire dinlere ciyeti farkının sırrı hikmeti şudur ki İslamiyetin esası mahzı tevhiddir. Vesait ve esbaba tesiri hakiki vermiyor İczat ve makam cihetiyle kıymet vermiyor. Hristiyanlık ise velediyet fikrini kabul ettiği için vesait ve esbaba bir kıymet verir. Enaniyeti kırmaz, adeta rububiyeti ilahiyenin bir cilvesini azizlerine, büyüklerine verir. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbâben min dûnillâh ayetine masadak olmuşlar. Onun içindir ki Hristiyanların dünyaca en yüksek mertebede olanları Gurur ve enaniyetlerini muhafaza etmekle beraber, sabık Amerika reisi Wilson gibi, müteassıb bir dindar olur. Mahzı tevhid dini olan İslamiyet içinde, dünyaca yüksek mertebede olanlar, ya enaniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. Onun için bir kısmı lakayt kalıyorlar, belki dinsiz oluyorlar. Altıncı mesele, menfî milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki, Evvela şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz eski zamandan beri çok muhaciratlara ve tebetülata maruz olmakla beraber merkezi hükümeti İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra akvamı mı sayreden pervane gibi çokları içine atılıp tavattun etmişler. İşte bu halde levhi mahfuz açılsa ancak hakiki unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Öyle ise hakiki unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek, manasız ve hem pek zararlıdır. Onun içindir ki, menfi milliyetçilerin ve unsuriyet perverlerin reislerinden ve dine karşı pek lakayt birisi, mecbur olmuş demiş. Dil, din bir ise millet birdir. Madem öyledir, hakiki unsuriyete değil, belki dil, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet, eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dahildir. Saniyen, İslamiyet'in mukaddes milliyeti, bu vatan evladının hayat-ı içtimaiyesine kazandırdığı yüzer faydeden iki faydayı misal olarak beyan edeceğiz. Birincisi, şu devlet-i İslamiye 20-30 milyon iken, bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren şu devletin ordusundaki nuru Kur'an'dan gelen şu fikirdir Ben ölsem şehidim öldürsem gaziyim kemale şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş daima Avrupa'yı titretmiş acaba dünyada basit fikirli safi kalpli olan neferatın ruhunda şöyle ulvi fedakarlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir. İkincisi, Avrupa'nın ejderhaları, büyük devletleri her ne vakit şu Devleti İslamiyeye bir tokat vurmuşlarsa 350 milyon İslam'ı ağlatmış ve inletmiş ve o müstemlekat sahipleri onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihette istisgar edilmeyecek manevi ve daimi bir kuvvetü zahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir? Gösterilsin. Evet, o azim manevi kuvvetü zahrı menfi milliyet ile ve istinak arane hamiyet ile gücendirmemeli. Yedinci mesele, menfi milliyette fazla hamiyet perverlik gösterenlere deriz ki, eğer şu milleti ciddi severseniz, onlara şefkat ederseniz. Öyle bir hamiyet taşıyınız ki onların ekserisine şefkat sayılsın. Yoksa ekserisine merhametsizcesine bir tarzda şefkate muhtaç olmayan bir kısmı kalilin muvakkat gafletkeranı hayatı içtimaiyelerine hizmet ise hamiyet değildir. Çünkü memfi unsuriyet fikriyle yapılacak hamiyetkarlığın milletin 8'den ikisine muvakkat faydası dokunabilir. Layık olmadıkları o hamiyetin şefkatine mazhar olurlar. O sekizden altısı ya ihtiyardır ya hastadır ya musibetzededir ya çocuktur ya çok zayıftır ya pek ciddi olarak ahireti düşünür müttakidirler ki bunlar hayatı dünyeviyeden ziyade müteveccih oldukları hayatı berzahiyeye ve uhreviyeye karşı bir nur bir teselli bir şefkat isterler ve hamiyetkar mübarek ellere muhtaçtırlar. Bunların ışıklarını söndürmeye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 yine onuru nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir.